Selam Müslümanlar. Kur'an-ı Beyan'ın pek çok yönünden bir yönü diyerek ele aldığımız beşerin nefsi açısından, ruhu açısından tahlil edilmesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapıp sizlere takdim etmek mümkün olsa Belki bu mevzuda kalpleri ikna edecek bir fikir verilmiş olabilir. Derslerin seyri ve kapasitesi itibariyle böyle bir şey yapmaya müktedir değiliz. Bir kısım numunelerle meseleyi göstermeye çalışıyorum. Derleyerek, toplayarak, bir şeyler çatarak arz etmeye çalışıyorum. İnsan ve dünniyatı, insan içi, kendini dinleyen, kendini kontrol eden insanın içi açısından Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın bu noktada takip ettiği seyir, insan içinde ilerleyebildiği, derinleşebildiği nispette yanında daima enis ve refik olarak Kur'an'ı bulacak. Bütün duygularının ve düşüncelerinin onun imbiklerinde şerh edildiğini görecektir. Ama elverir ki insan bir iç alemine baksın bir de Kur'an'a bakabilsin. Bu meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için ben size şöyle bir şeyler meseleyi tembir etmiş olayım. Beşerin hassında ve avamında Olmadan evvel bir meseleyi hissetme, duyma diye bir şey vardır. Eski dilimizle biz buna ''hist kabilel vuku'' diyoruz. Hadise zuhur etmeden, hadiseyi ika eden Allah tarafından ika edilmeden, kalpte o hadisenin gölgesinin, makesinin kendisini hissettirmesi. <gülüyor> Öyle bir hadiseyi hissi kabl kable vuku masar, vukua kendini dinleyen veya ondan meydana gelecek hadiseleri müşahede eden, üç gün evvel, beş gün evvel, bir hafta evvel müşahede eder, görür, duyar. Onun ifadelerinde bulur bunu ve sonra hadisenin zuhurunu görür. hissi kabl kable vuku diyoruz. İnsanların işlerini okuma bu mevzuda, İçinden geçen şeyi okuma. Bu mevzudaki çalışmalarla, telepati yoluyla bu hususu ileri götürme var bu asırda, inkar edilmeyecek şekilde. İçi okunan insan, karşı taraftakinin keşif ve keramet yoluyla, müşahede yoluyla kalbinden geçen en gizli sırları dahi biliyor gibi gelir ona. Halbuki her iki kalbi de elinde tutan, her iki kalbe beraber tecelli buyurur, birini söylettirir, birini tercüman yapar, öbürünün kalbini de şerh ettirir. Kalpler Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Siz içinizin şerh edildiği bir mecliste, içinizi şerh eden bir adamın karşısında duygu ve düşüncelerinize girer, onların içine girer, o istikamette bir yol takip etmeye çalışırsınız. Bu yola tasavvuf diliyle enfüsi yani nefiste derinleşme yolu diyoruz. Nefiste seyri diyoruz. Alemi halkı aşacak, alemi emri aşacak. İnsan dışa karşı adeta gözlerini kapar, kendi içinde bir alem haline gelir. Kendi içinde bir alem. Sizin dışta onun nazarını arz edeceğiniz bütün emsal, bütün eşbah, her şey silinir. Kemiyet ve keyfiyet ölçüleriyle hiçbir şey kalmaz onun nazarında. Artık kulağına giren sözler, duygularında meydana gelen ulvi manalar ve hayalini tamamen işgal eden feyzi akdestten gelen sırlar, nurlar neyse, o tamamen onlarla meşgul ve meşgu bulunmaktadır. İçini kontrol etmeyen insanın da bunları anlaması çok zordur. Bu bir içtir artık. Bu noktada insana hakim olan Allah'ın batın ismidir. Rehberlik yapan batın ismidir. Görülen bütün ufuklar tamamen esma dairesinin verasında, esma ve sıfat alemi arasında bir hayret dairesidir. Bir şaşkınlık dairesidir. Ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetlerine, yoluna, takrirlerine yapışarak yanlış adım atmamaya, hareket etmemeye çalışan sünnet-i seniye velisi. Sünnet-i açısından içini kontrol eden insan. Bu sünnetlerin rehberliğini bırakan, şaşan insandır. Vahdeti vücutçuların, panteistlerin bu mevzuda söyledikleri yanlış sözler, verdikleri yanlış kararlar, sünneti seniye rehberliğinden uzak kalmanın ifadesidir. İnsanı şaşırtan bu hayret alemi çok derindir. Böyle hayret alemine dalmış ve tamamen içini dinleyen bir insan içine ne gelirse gelsin onun için çok kutsidir. İçinde değerlendirilen manalar çok kutsidir. O bir bakıma tamamen bir batın kesildiği için zahirde nazarında silinmiştir. Eşyanın hakikati sabittir, ehli sünnetin kanun ve kıstasına da gözünü kaparsa, eşyada ondan başka bir şey yoktur der. Her şey odur, hükmüne varır, böyle demişler, diyenler. Sünnet ise rehberliği altında yürüyen de, her şey ondandır, ondandır der. Bu yolda yürüyenler de böyle demiş, bu hükme varmışlar. Ben meseleleri size intikal ettirirken mümkün olduğu kadar objektif oluş, olmasına çalışırım. Bazen de hadiseler insanın elinden, kafasının elinden, dimağının, düşüncesinin elinden tutar, cemaat için yararlı, faydalı olmayan ufuklara götürür. Asıl maksadım, gayem de sizin kendi içinize inmeniz, içinize girmeniz, İçinizde kendi hayatınızı tavir etmeniz. Aklınızı, nefsinizi, hayalinizi bu içinizdeki seyirde, içinize tecelli eden büyük manalara, mukaddes, nurlu manalara teslim etmenizdir. Ehli sünnet açısından Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kıstaslarına, sünnetlerine, takrirlerine teslim etmenizdir. Böyle bir insanın karşısında siz, içinizi şerh eden siz, az buçuk bir şeyler anladıysanız, içinizi şerh eden bir adamla karşı karşıya geldiğinizi görün, o adeta benzetmek olmasın, bir çorabı sökerken, mensuç bir şeyin sökülebileceği yerde, ipinin ucundan tutup çekerken nasıl rahatlıkla sökülür, nasıl ilmekler çözülür, ya bağırsakları yağdan ayırırken nasıl rahatlıkla onun ehli maharetlisi ayırır onu? Aynen öyle de içinizde peşi peşine gelen ve böyle düğüm düğüm haline gelmiş. Bazen sizin de şaşkınlıktan bu manaların ne olduğunu bilemediniz, hayret içinde onları daldığınız manaları rahatlıkla çözdüğünü, anatomisini yaptığını, sizin nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Ve o adamı Dehşetle, şaşkınlık içinde, hayret içinde alkışlarsınız. Halbuki biraz evvel arsettiğim gibi, bütün gönüllere hakim olan Allah'tır Celle Celalu. El kalp beyni Rahman. Sahih hadisiyle Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp Allah'ın elindedir. El nedir? Parmak nedir? Biz bu mevzuda keyfiyet sahasına adım atmadan çekiniyor, iştinap ediyoruz. Bu mevzuda yanlış bir hükme bizi götürür, yanlış bir karar verdirir diye endişe ediyoruz. Ama meseleyi selef anlayışı içinde olduğu gibi kabul ediyoruz. Keyfiyeti ne olursa olsun o kalbin, o elin, o parmağın, Allah bütün kalplere hakim, istediği tarafta evirir, çevirir ve istediği istikamete tevcih buyurur. Kur'an'ı böyle hüşyar bir kulakla dinlediğinizde, böylesine derin bir anlayış içinde Kur'an'a gönül verdiğinizde, sizin içinizdeki düğümleri öyle yakaladığını, çorap çöker gibi ilmikleri söktüğünü, yağdan kıl çeker gibi sizin içinizdeki manaları, öyle muhlak vadilerden çekip çıkardığını, anatomisini yaptığını ve sizin anlayış nazarınıza arz ettiğini görürsünüz. Memleketimizde böyle bir Kur'an anlayışı istikametinde henüz cemaat çapında ciddi bir kapı bir pencere açılmış değildir. Her nedense millet hala böyle bir Kur'an anlayışına yanaşmamada ısrar etmektedir. Hala eşhasın anlayışı onu ayna olmak, onu aksettirmek için zuhur edenlerin araya perde olarak girmesi bütün meseleleri onların gölgeleriyle ölçüp biçme, değerlendirme. Dün bir yerde arz ettiğim gibi Eflatun'un mağara hikayesinde olduğu gibi, karşıya akseden gölgelerde arkada oynanan oyunların manasını anlama gibi bir şey. Benim mimiklerimde, el-ayak hareketlerimde ve ifadelerimin ihlakı içinde Kur'an'ın hakikatlerini anlamakla yetinirseniz dün himmetsiniz. Himmetinizi Ali tutmuyorsunuz başlı başına her bir bir millet olarak, tek başınıza bir millet olarak himmeti Ali tutarak semalarda pervaz etme niyetine bir türlü yanaşmıyorsunuz. Azmetmiyorsunuz bu noktada demektir. Siz tam değil. Eğer böyle yapıyorsanız bu böyle demektir. Kur'an size kapalı kalacaktır. Siz içinize inemeyeceksiniz. Onunla el ele tutamayacaksınız. Candan iki yoldaş iki kardeş olarak Allah'ın sizin nazarınıza bir teşhirgâh olarak arz ettiği şu kainatı beraber müşahede edemeyeceksiniz. Onun rehberliği altında eşyayı göremeyeceksiniz. Bazen tesbih, bazen takdis, bazen tahmid, bazen Allahu Ekber diyemeyeceksiniz. O size eşyayı gösterecek fakat siz göremeyeceksiniz. Kur'an'ın rehberliğine yükselme, içinizde derinleştikçe onun rehberliğini önünüze göreceksiniz. Rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki, bu kadarcık baharı bize lütfeden Allah Celle Celaluhu, henüz zemherizini yaşayan, topyekun bir millet olarak kışın en şiddetli devresini ve dönemini yaşayan şu millete, gençliğinde meydana gelen reşahatıyla, bu nurlu, bu feyizli alem ve eyyamı ihsan edecek, Geceden daha karanlık, gündüzlerini tenbir buyuracaktır. Cenab-ı Hak bizi ışığa çıkarsın, Kur'an'ı anlamaya ve onda derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Şurada ben Kur'an'ın okunması, tetkik edilmesi mevzundaki rağbeti ve bundan iştinaftaki rehbeti anlatmadığım için bu hususta uzun boylu durmak istemiyorum. Okuyanların mükafatı şudur, okumayanların derbeder oluşları şöyle olacaktır, bunu anlatmıyorum. Belki burada içe doğru derinleştikçe Kur'an'ın en ve munis olduğunu göreceksiniz. Gittiğiniz her yerde onu yanınızda yoldaş ve kardeş olarak bulacaksınız. Yalnız kalmayacaksınız. Sülahanın oradaki sergüzeşli hayatlarıyla, nebilerin sergüzeşli hayatlarıyla ve derinlemesine içinizde çözümünü bulan tahlilini bulan hakikatlarla kendinizi hep beraber bulacaksınız geçen derste onun mücrimin elinden tutuş keyfiyetini günahkarı nasıl hakikatlara ısındırıyor nasıl sahili selamete rahatlıkla çıkarıyor bizim etrafımızda mücrimler olur bunlar bizim mücrimlerimizdir bize karşı cürüm işleyenler ve bize karşı cürüm işleyen bu kimseler suçluluk haleti ruhiyesi içinde bizden uzaklaşırlar. Ve biz de bunları uzaklaştırmak için ne lazımsa hepsini yaparız. Ne lazımsa hepsini yaparız. Kur'an-ı Kerim'in de mücrimleri vardır. Allah'ın mücrimleri vardır. Nebiler, nebisine karşı cürüm işleyen mücrimler vardır, günahkarlar vardır. Kur'an bunların elinden öylesine tutar ki, gittikleri ve hemen düşmeye, düşmeye müheyya hale geldikleri ve artık arkasında düşecekleri yerin cehennem olarak tam tebeyyün ettiği dakikada ellerinden öyle tutar, onları öyle sahil, sahili selamete rahatlıkla çıkarır ki insanın kendisi bile şaşar kalır. Tam hasım kesileceği anda insan birdenbire dost dolu vermiştir. Hasmana bir davranışı şöyle düşünün ki, Mekke fethedildiği zamanda nebiler nebisi pek çok kimsenin kanını heder kılmıştı. Mesela İbni Hatal gibi, mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gibi, mesela Uhud'da Hz. Hamza, Seyyidine Hz. Hamza'yı şehit eden vahşi gibi kimselerin kanı kanı heder kılınanlar arasındaydı. Kim onları nerede bulursa öldürsün buyurmuştu. Ama biz sonra görüyoruz ki bu sert, bu cezri kanunlar, bu zecri tedbirler Kur'an'ın vicdanında, onun tertemiz sinesinde öylesine yumuşuyor ki Hz. Davud'un elinde demirin yumuşaması gibi. Nebiler, nebisi onlar bulunduğu yerde öldürülsün. Fakat yumuşatıyor bu meseleleri. İçime Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldiğinde kendisini bekleyen bir insan olarak buluyor vahşi kendisini affetmek üzere bütün ayetleri vesile olarak öne süren nebiler nebisini bu vaziyette buluyor. Hikrime suçluluk aleti ruhiyesi hissetmiyor. Vahşi hissetmiyor suçluluk aleti ruhiyesi. Daha niceleri niceleri. Düne kadar gayrısa nefretle kinle ona mukabeleyi şiar edinen ve onunla uğraşmayı cihat sayan nice kimseler vardı ki son noktada İşin son kertesinde sadece yüz tane koyun, yüz tane deve almak için Müslüman olmuşlardı. Fakat Kur'an vicdanları öyle yumuşattı ki bir gün onlardan bir tanesinin gözünün eline geldiğini görüyoruz. Bir okla beraber eline aldığı gözüne bakıyor bakıyor da ne işe yararsın diyor. Yetmiş sene nebiler nebisini görmedim diyor ve bir tarafa atıyor. Bu belki yüz koyunla Müslüman olmuş bir insandı yüz Müslüman olmuştu. Fakat bir kere Kur'an'a teslim olduktan sonra, gazdala teslim olan bir meyyit gibi Kur'an'a teslim olduktan sonra öyle yıkanmış, öyle arınmış, öyle temizlenmiş ki ipekten en nesil kefenlere dahi sarsanız, sezadır, riyakat kesbetmiştir. Bu Kur'an'ın yumuşatıcılığı, hiçbir mücrim diken gibi kendi içine batan, Cürümleri tarafından İslam'dan uzaklaştırılmamıştır Kur'an sayesinde, onun yumuşatıcılığı sayesinde. Bir taraftan da o kalbi kırıkları, münkesir gönülleri, hisleriyle yıkılmışları ele alırken okşar onları, iltifat eder. Başına gelen bir musibetle kırılmışsın, el açmış dua duayı yalvarmışsın. Allah'a Celle Celaluhu, Kepe seni saran musibetlerin... Senden ayrılmadığını görmüşsün. Başını saran simsiyah, kasavet ve gam bulutları. Bir an güneşin yüzünü görmene senin meydan vermemişler. Her hadise seni bedbin etmiş, bütün ümitlerini kırmış, ümitlerinin dibine akan civa haline gelmiş. İşte bu dönemde an gelir, dem gelir, gün gelir ki Mevla seni iltifat eder. Münkesir kalbine dermanla medet olur. Bunu yaparken de seni şımatma, gurura, kibre, ucbe düşmene meydan dermez. Öyle bir muadele ve muvazene ile gelir ki, sen burada da tamamen matematiğin hakim olduğunu görürsün. Riyazi olur her şey adeta. Öyle tutar Kur'an'ı muhsul beyan. Terbiyeciler, bütün psikologlar, pedagoglar, terbiye etmek için azmettikleri, cehd nesilleri terbiye etme mevzuunda Kur'an-ı Kerim'in rehberliği altında bu işi ele alsa ve yapsalardı, herhalde millet maruz kaldığı şu anarşiye maruz kalmayacaktı. Başına bela ettiği şu nesli başına bela etmeyecekti. Marif müesseseleri milletin ilmine, tekniğine, irfanına, maddi manevi terakkisine yardım edecekti. Ama Kur'an'dan uzak, onun rehberliğinden uzak, içtimai hayat ondan uzak ferdin hayatının bir dejenerasyona maruz kaldığı gibi bu içtimai hayat dejenerasyona maruz kaldı. Maarif müesseseleriyle, parlamentolarıyla, parlamenterleriyle, meclisleriyle, riyaseti cumhuriyeleriyle bu dejenerasyona maruz kaldı. Çünkü Kur'an'ı değildir, çünkü ilahi değildir, lahuti değildir, nasutiliğin bulunduğu, beşer karihasından çıkan kanun ve kıstasların Hakim bulunduğu yerlerde daima bu tekessühü, bu taebbünü göreceksiniz, bu dejenerasyona şahit olacaksınız. İnşallahü Teala rahmeti ilahiden ümid ediyoruz. Bunu hadiselerin seyri içinde müşahadelerimize dayanarak arz ediyor ve bu müşahadelerimizi de bir kısım bu mevzuda istihrac yapan, bu mevzuda Kur'an'ın hakikatlarına dayanarak bize beşaret veren kimselerin Beşaretleriyle teyit ederek diyoruz ki inşallah bu karanlık gecenin şafağı çoktan olmuş, bu şafağı müjdeleyen horozlar çoktan ötmüş ve bizim gecemizi gündüz edecek neslin at naraları, atların ayaklarının şakırtıları çoktan duyulmuş. Bunların meydana getirdiği ses, gürültü ve tarrakalar çoktan kafir kalplerde ürpertiler hasıl etmiştir. Cenab-ı Hak büyük nimetini ikmal ve itmam buyursun. Bizi hakiki şükrü ifaya muvaffak eylesin inşallahü teala. Bu bir evvelki dersin hulâsasıydı. Bugünkü derste inşallahü teala çeşitli karakterleri, cemiyet karakterlerini, çeşitli fert karakterlerini sergüzeşti hayatları içinde ele alıp ruh aleti açısından nefis durumu açısından değişik bir tahlil arz etmeyi düşünüyorum Cenab-ı Hak ihlas-ı mi tahsile bizleri muvaffak eylesin söylediğimiz her sözü rızas istikametinde kılsın sizlere de samimi olarak dinleme bahtiyarlığını lütfeylesin inşallahı teala şunu katiyen bilin ki hikmet hikay ediyor ki bir söylediğim sözlerle değil onun rızasına muvafık olan sözlerle ben kurtulurum ve şunu katiyen bilin ki söylediğim sözler bu mevzuda derinleşmeye sizi sevk ediyorsa o nispetle siz de kurtulursunuz ben henüz bu mevzuda onu size sevdiremiyorsam Kur'an'ın Kur'an anlayışının gönüllerinizde makes bulmasını temin edemiyorsam onu akıp okuma arzusu hahişkarlığını içinizde uyaramıyorsam demek ki bu mevzuda denmesi lazım geleni diyemiyorum. Gönüllerinize bu mevzuda ben inemiyorum ki Kur'an-ı Kerim de insin. Allah bu mevzuda beni affetsin. Sizin anlayışınızı anlamanıza engel teşkil eden seyyahat ve kusurlarını bağışlarsa ümit edilir ki söylenen sözler gönüllerinizde ma Şunda da riya yapıp yapmadığımı bilemiyorum. Çünkü kalbim bütün noktalarını keşfetmedim, edemedim. Bana samimi olarak söylediğimi zannettiğim sözler vardır, işler vardır. Ama daha sonra bakarım ki onların altında da bir bitkeni var, bir art fikir var. Esasen bu mevzuda ben onun hilelerinden, desiselerinden kurtulduğum hayatımda tek dakika yoktur. Güldürürken, ağlatırken... Hatta gece feryat ettirirken dahi parmağının bütün bu hareketlerim içinde olduğunu sonra sezdiğim vakidir. Binaenaleyh, şu dakikada size söylediğim sözlerde de ne, ne kadar sadık, ne kadar muhlis, ne kadar samim olduğunu bilemiyorum. Siz samimi söylüyorum niyetiyle dinlerseniz size tesir eder. Tıpkı bir mücrinden aldığınız muskayı Kullanıp da cinnetten, hastalıktan hastalarınızı kurtardığınız gibi. Esasen yazılan şey, denen şey bir şey değildir. Yazan diyen de bir şey değildir. Fakat sizin sadakatiniz, ihlasınız varsa o samimiyetle dinlerseniz muska size tesir edecektir. İşte ben rica ediyorum siz namazsız, niyatsız, mücrim bir adamdan muska alır gibi ben bu sözleri arz ederken öyle almaya çalışın. Eğer bir salih'ten, iyi bir insandan dinliyor gibi dinlerseniz tesir etmez. <gülüyor> Cemiyetlerin karakterlerini Kur'an-ı Kerim anlatırken bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'in anlatmaları çok manidardır. Takip ettiği seyirde çok manidardır. Adeta projektörünü hangi anlayıştaki cemiyete tevcih ederse o cemiyet, ayan, beyan insanların nazarına hemen çıkıverir. Mesela Hristiyan'ı mı anlatır? Yahudi'yi mi anlatır? Yahudi anlatır? Mecusi'yi mi anlatır? Müşrik'i mi anlatır? Müşrik, ayan, beyan ortaya çıktı. Bu projektörün hüzmeleri, ışıkları altında kaçacak, saklanacak bir yer bulamaz. Onun için vahyi semavi, saadet asrını tenvir ettiği dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar, hallerinin, işlerinden geçen şeylerin, durumlarının, ifşa edileceği endişesiyle daima tir tir titrerlerdi. Sahabi de içinin ve dünyatının ifşa edileceğinden korkar, o da tir tir titrerdi. Sahabi der ki, biz nebiler nebisi hayattayken, vahyi temad edip geliyorken, içimizden dahi bir şey geçirmeden korkardık. Adımız madımız söylenmezdi ama fakat kusur getirilir, anatomisi yapılır ve bir cemaat içinde anlatılırdı. Ve ben o kusurumun azameti, hasır dehşeti karşısında ürperir saklanacak delik karardım. Nebiler nebisi vefat ettikten sonra biraz daha rahatladılar onlar. Vahyi semavi onların işlerini kendilerine aydınlatıyordu. Kafalarından geçen, kuruntularını tesir altına alan Duygularına tesir eden ne kadar hadise varsa, hadise varsa işlerinde, bütün bunlar teşrihi yapılır ve bunların nazarına arz ediliverirdi. Şahıslar rezil, rüsva edilmezdi. mücerret hadiseler arz edilirdi. Zaten İslam hadiseleri mücerret olarak ele alır. Kafirler ortaya getirmez, küfrü getirir, Fasıkı değil fıskı getirir, ehli talaleti değil, talaletin kendisini getirir, onun enini boyunu ölçer, onu refüze etmeye çalışır. Mesela Yahudiye projektörün tevcih ettiği zaman insan bugün dahi karakteristik, tipik keyfiyetiyle Yahudi'yi karşısında görür. Kur'an en çok üzerinde durduğu milletlerden birisi Yahudi'dir. Yahudi, nasıl şeytan fertlerin terakkisi için yaratılmıştır pek çok şerlere vesile olmasının yanı başında, alayiliğinden esveli zafiline kadar bir tedenni ve terekki içinde, inip çıkma içinde, düşüp kalkma içinde, batıp yükselme içinde, bocalayan ve kanat çırpan insanın semalara doğru yükselmesine vesile olmak için yaratılmıştır şeytan. Şeytan karşınızda olmasa, her an işinize bir vesvese ve dehşet salmasa, siz kız olmazsınız. Ebedi bir hasmınız vardır sizin. Bu cisminizin hasmı değil. Dış yapınızın, fizyolojisinizin hasmı değil. Bu sizin mananızın, bu Allah'a olan imanınızın, bu sizin Kur'an'ınızın, bu sizin Peygamber'inizin hasmıdır. Sizi bunlardan etmek ister, bunlardan mahrum bırakmak ister. Siz bu ayyar düşman karşısında oyunu belli olmayan bu hannas düşman karşısında her gün değişik kerrufer harbiyle karşınıza çıkan bir de kız karşısında daima müteyyak kız olursunuz. Mayınlı tarlada keser gibi kesersiniz. Bu noktada gerçek müteyyak kızlar şeytanın kendilerine kazandırdığı şeyi eğer bilseler ve şeriatta bu mevzuda müsaade etse belki şeytanın ayağını öpecekler sen vardığında biz terakki ettik diyecekler. Cemiyetlerin hayatı içinde Yahudi'yi Allah öyle yaratmıştır bir bakıma. Yahudi, içtimai hayatta mütemadiyen, fitneyi körükleyen bir millet olmuştur. Onun için işlerinden çok peygamberler gelmiş, dev peygamberler gelmiş. Ulul Azm Hazreti Musa, Yahudi milletinin talim, terbiye ve irşadiyle muazzaf. hayatının büyük bir kısmını bunlar inşaat ve yetiştirmeye vakfetmiş büyük bir nebidir. Ama Yahudi, Yahudiliğini yapacaktır. Onun için Sure-i hemen, daha beş on sayfa geçmeden Yahudi ele alınır. Bakarsınız hemen Nisa suresinde Yahudi ele alınır. Arap'ta Yahudi ele alınır, ila maşallah Yahudi ele alınır. Ve her yerde, onun değişik, karakteristik bir durumu nazarınıza art edilir. O noktada teyakkuze davet edilirsiniz. Müteyakkız olunuz. Bu hasmınız karşısında. Hadiseler de bunu teyit etmiştir. Kapitalizmin temelinde Yahudi vardır. Bugün tenkit edile duran, faşizmin temelinde yine Yahudi vardır. Irkçılık fikrini tıpkı kapitalizmi ortaya atan, bir Yahudi olduğu gibi ırkçılık fikrini, milletleri ırkçılık fikriyle birbirinden koparmak fikrimini ortaya atan da yine Durkheim isminde bir Yahudidir. Kadını mabut haline getiren ve çok yanlış olarak her meseleyi ona bağlayan ve bu mevzuda yanlış teşrihat yapan, beşeri iddial eden Freud de bir Yahudidir. 20. asırda eksistansyalizmin kurucuları hemen hemen hepsi Yahudidir. Marküs bir Yahudidir. Herbert Markus. Paul veya Sartre bir Yahudidir. Falan Yahudidir, Karl Marx Yahudidir, Engels Yahudidir. İçtimai hayatı her cümerçe getiren, karıştıran, içtimai hayatın temelinde bir dinamit vazifesini gören, bütün bunlar hepsi Yahudidir. İçtimai hayatı zir-üzeber eden kimseler. Bu hikmeti, hilkatının muhtezasını yerine getirecek. Gönlünde Nebi'ye kulak veren kurtulur. Onlar hesabına, Tevrat'a kulak veren kurtulur. Daha sonra İncil'e kulak veren kurtulur. Kur'an'a kulak veren kurtulur, Abdullah İbni Selam'ın yanında yerine alırsa abi olur. Fakat hikmeti, hilkatı, şerevesil olma durumu, kendisinde devam eder giderse, temadü eder giderse, o fitneye, fücura sebebiyet verecektir. İşte bunların karakteristik bir durumunu şöyle naklediyor Kur'an bize. Maddecidirler. Her şeyi maddede görürler. Akılları gözlerine inmiştir. Dünyanın iktisadi hayatını ellerinde tutabilirler. Bu tecrübe sahasına giren şeydir elle tutulan, gözle görülen, kulakla duyulabilen, şeyler sahasına gelen hususlardandır. Bu maddi insanlar bu sahada muvaffak olurlar çünkü maddede ihtisaf sahibi, maharet sahibidirler. O kadar maddecidirler ki bunlar, maddi dünyalarından sıyrılıp, mana ve mücerredat alemine nüfuz edemedikleri için, Allah'ı da maddi alemdeki maddeler gibi müdahale ederler. Onun için Yahudi peygamberinin karşısına çıkar, küstahça şöyledir. Kur'an onların başına vurarak anlatıyor. Ve قُلْتُمْ يَا مُوسَٰى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ <gülüyor> تَنْظُرُونَ Sadakallahu'l-Azîm. Hatırlayın o günü. Nebiniz peygamberinize dediniz siz. Lan nümineleka hatta navallah cehreten. Asla vakat a tekit sırasıyla anlatılıyor. Asla vakat iman etme niyetinde değiliz. Allahı açıktan açığa görmedikten sonra bu karakteristik bir iddia bir istektir. Materyalizmin temelinde onu Kur'anlar kimler olduğuna dikkatinizi çekerek diyorum ki materyalizmin, 20. asın ekranı hakim olan ateizmin prensiplerinde Allah kabul etmeyenlerin fikirlerinin temelinde bu yatmaktadır. Allah'ı görmüyorum, onun için inanmıyorum. Tecrübeyle bilmiyorum, onun için inanmıyorum. Yakalayamıyorum, onun için inanmıyorum. Siz bu sözü alın. Kurulmuş bir sistemin içinde fezaların fethine çıkan Gagari'nin sözüne intikal edin. Ben füze ile küre-i arzın etrafında bir yörüngede dolaştım, Allah'a rastlamadım dediğini duyacaksınız. Ne kadar maddidir ki bu insan, aklı ne gözüne inmiştir ki bu insanın, Allah'ı haşa ve kella, bütün kevn mekanı tesbih tanesi gibi elinde çeviren Allah'ı haşa ve kella, bütün kainatta mikroskobik bir mahiyet arz eden, küre arzın etrafında balon şeklinde tasavvur etmektedir. Ve onu yakalayamadığı için bir tesir olmaktadır ve bunu inkarına temel sözü yapmaktadır. Bu, dün, evvelki gün, bugün ve yine yarında devam edecek, karakteristik Yahudi anlayışıdır. Üniversiteye hakim olma istidadında, sizin neslinizin efkarını Yahudi hesabına işgal etme istidadında, tevcih edilen soruların hemen hemen, yüzde ellisi bu olmuştur, görmüyoruz Allah'ı, inanmıyoruz sorusu istifamı olmuştur. Nasıl bir Yahudi his heyecanın burada dile getirildiği, tercüme edildiği, ab açık kendisini gösteriyor. Len nümena leka hatta nerallah cehreten? O gün fa akdet kumsaiketu ve en tanzurun. Siz gözleriniz ab açık, baka kalmıştınız. Onlara bir saika yakalayı verdi. İflahlarını kesti, işlerini bitirdi. İmanla heyecana gelmiş. Coşmuş, işe vaziyet etme istidadında bir neslin çıkaracağı tarrakalar ve onlardan meydana gelen sayıkalar inşallah Allah-u Teala bu İslam istifamları ve ihdat edenlerin başında bir sayka gibi çatladığı an onlar da göre göre geberecek ve Allah'ın kahriyle mahperişan olur. Bu, karakteristik bir Yahudi anlayışıdır. Ben bir oradan bir buradan misal vermek suretiyle Kur'an'ın Ukde-i Hayatiye'yi nasıl yakaladığını göstermeye çalıştım size. Ama siz Yahudi değilsiniz. Belki derinlemesine, meselenin iç yüzünü, içinin anatomisini tam kavrayamazsınız. Onun için, dehrin hadiseleri içinde sizin nazarınıza arz ettiğim günün meselelerinden bir kısım meseleler, tahmin ederim bu meseleyi anlama mevzunda size ışık tutar. Değişik bir durumu size müsaadenizle arz edeyim. Büyük Nebi, Hülül Azm Peygamber, Hz. Musa'nın marifetiyle, Allah'ın izniyle, Firavunların şerrinden kurtarılmış bir İsrail oğulları, milleti düşünün. Firavunun zulmünden, etrafa saldığı dehşetinden, İsrail oğulları amele olarak onların kapısında çalışmaktan, yapılan ehramların çamurlarını çiğnemekten ve bazen molozlar halinde çamurların içinde kalmaktan, taşların arasına moloz gibi girmekten kurtulmuş, kurtarılmış, kurtarılmış, Hazreti Musa'nın marifeti Allah'ın izniyle sahibi selamete çıkarılmışlar. Onlar buldur eti yerler, kudret helvası yerler. Cenab-ı Hakk'ın adeta lahut aleminden kendilerine gelen nimetleriyle perverde edilmekteler. Huzur ve saadet içindeler. Ama ihtiyatları alışkanlıkları vardır. Bir ayet onların bu noktada bütün düşüncelerini suyun yüzüne çıkarıverir projektörü tis arasında adeti onların üzerine tevcih ettiği an bütün his alemlerini, iç alemlerini ve dünyatlarını sana okutuverir. Mesela onlar şu haleti ruhiyenin tesiri altındadırlar. Mısır'da Firavunların esareti altında yaşarken yeme içme mevzunda en basit şeylerle tegadde etmişlerdir. Soğan, sarımsak, mercimek yemişlerdir, Fırsa yemişlerdir. Bunun ötesinde bir şey yememişlerdir. Bunu bildikleri için dünya nimetleri adına sadece bunu bilirler. Bir yerde bıktıkları bir yemek var ise şayet onu atıp da yeniden bunlara dönmeyi arzu ederler. İnsan bildiği şeyi sever, bilmediği şeyi sevmez. Eğer cenneti bütün güzelliğiyle, eda ve endamıyla görseydiniz yerinizde duramayacaktınız. Görseydiniz. Eğer Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti, bâlasına bir hakkı muttali olsaydınız, yolunda ölmek bir an evvel kendine kavuşmak için çırpınacaksınız. Ama bilemediğiniz için bunu, bu hahişkarlığı, bu şiddetli arzuyu, aşk derecesine gelen bu şevki bilemezsiniz. Herkes bildiği misbette Bil. arzu eder, istek duyar. <gülüyor> Yahudi soğanı, sarımsağı, pırasayı, mercimeği biliyor sihsa arasında onu arzulayacaktır. Kudret helvasının yanında, buldurcun etinin yanında. Onlardan bıktığı zaman keza bir insan olarak yeknesak bir hayattan bıkkınlığını ifade edecektir. Bağımda bahçemde olsam da, çapa sallasam da, sapan sürsem de, ağaçlarımı timar etsem de, soğan sarımsak yetiştirsem de, mercimek eksem elde etsem de, kendi elimin emeğiyle geçinsem, miskinlerin, yeknesakların tembelce şu hayatından kurtulsam. Gönülde bunu da duyar insan. İnsanı tüyden yataklarda yatırsalar hasta gibi, yemekleriniyle kendisine getirse takdim etseler bıkacaktır bundan. Değişmek, yer değiştirmek. Spernetikte yer değiştirmenin felsefesi vardır kendine göre. Yer değiştirmek, değişik yerlerde, değişik havalar içinde olmak, değişik işler yapmak. insan ruh haletinin istediği şeydir. Kur'an projektörüyle bunu da yakalamıştır. Bakın şimdi ayeti kerimeyi okuyayım, aklıma gelen nüfelerin de sonra arz edeyim. Yine sureyi Bakara'da hemen bundan birkaç ayet sonra, bir önceki ayetten birkaç ayet sonra. Ve izqûtum yâ Mûsâ len nasbiru alâ ta'âmin vâhidin. Bed'u lenâ rabbeke yuhric lenâ tumbitul ardü min baqlihâ ve qithâ'ihâ ve fûmihâ ve adasihâ ve baslihâ. Kur'an tenkit edecektir. Sizin istediğiniz şeyler Size verilen şeylerden daha hayırlı değil. Size verilen şeyler daha hayır mı? Siz hayırlığı atıp bu hayırsızı tutmak istiyorsunuz. Tenkit eder. Siz bir zamanda Hz. Musa'ya şöyle demiştiniz. Artık yek nesak hayattan, yani tek yemekten, tek şeyi tenavül etmekten, tek rahat tipine, tek saadet tipine, tek refah tipine bağlı kalmaktan bıktık. Sabrımız tükendi, Rabbine dua et, çok açık, af buyurun, küstahça bir ifade vardır. Rabbimize değil, Ma'budi mutlaka Rabbul alemine değil demiyorlar öyle. Rabbine dua ediver. Sanki Hz. Musa onlara karşı medyum, sanki minnettar Hz. Musa. İyi çok şükür, ben halime hamd ediyorum, bak ne güzel iman ettiniz falan. öyle deme mecburiyetinde. Yemunnun aleyka an aslamu kul la temnu alayya iskamakum bal aleykum an hadakum lil in kuntum satikin sadaqa Allah'a minnet edemezsiniz eğer minnet edilecekse Allah sizi rüşt erdirdiği için hidayet erdirdiği için saadet erdirdiği için Allah size minnet edecek başınıza kakacaktır Duyduğunuzu Allah size duyurmasaydı, nasıl elde edecektiniz? O sizi insan yapmasaydı, nasıl elde edecektiniz? İnsanı mümin yapmasaydı, nasıl elde edecektiniz? Hz. Muhammed'e ümmet yapmasaydı sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl elde edecektiniz? Kur'an anlayışı vermeseydi ve hususiyle dalaletin dalalet kovaladığı şu asırda, peşi peşine sokaklarda dalaletlerin birbirini takip ettiği şu asırda, Allah sizi camiye sokmasaydı, nasıl edecek, nasıl elde edecektiniz? Allah Celle Celaluhu, eğer minnet etme murat buyursaydı, bunları sizin yüzünüze söyleyecek, sizi mahcup edecekti. Onun için nebiye İslamiyetinizi ona teslim olduğunuzu minnet etmeyeceksiniz. Belki ciddi bir minnettarlık hissi içinde hamd ile şükr ile dolup taşarak Allah'ım sana binlerce hamd olsun diyeceksiniz. Onlar minnet ediyorlardı. Rabbine söyle tek yemekten bıktık diyorlardı. Bu onlara has bir durumdu. Bıkmışlardı tek yemekten. Meşakkatiyle, sıkıntısıyla kendilerini yeknesak standart bir hayattan kurtaracak. Hayatlarına renklilik getirecek. Değişik pozisyonlarıyla, değişik tablolarıyla. Her gün değişik hayat yaşama imkanını verecek hayat şartları istiyorlardı. Bu soğan, sarımsak bilmem ne olursa olsun onu istiyorlardı. Mercimek olsun, pırasa olsun ne olursa olsun ama değişik olsun diyorlardı. Baklava bıktırır diyorlardı. İki, insan bittabı medenidir. Medeni bir insan önüne gelen şeyleri orada sadece yeme içme yatmakla geçinmez. Medeni bir insan medeniyet kurar. Medeni bir insan temel taşları atar. Medeni bir insan telavuku efkârının semeratı, meydana getirdiği insanla hediye ettiği şeylerin daha sonraki nesiller tarafından değerlendirilmesini düşünür. Benim bir umran olarak, bir mabet olarak altına attığım üç beş tane taşın üstüne başkalarının taş koymasını, bunu büyütmesini, bina haline getirmesini düşünürüm. İşte bunun arzusu, isteği, ahişkârlığı içinde şehire dönmeyi arz ediyorlardı. Onun için Kur'an onlara haydi şehire dönün, fakat size zillet ve meskenet dar edilmiştir buyuracak. <gülüyor> Yahudi tek yemekten bıktığı zaman aklına gelecek şeyi arzu ettiydi. O Mısır'da esaret içinde başka şey görmemişti ki onu arzu etsin. Onun için Helvanın yanında, bıldırcın etinin yanında, olsaydı gök baklavasının yanında, bilmem neyin yanında, keyfiyetleri bizim için meçhul. Bu çok leziz tağımların yanında sadece en iyi bildiği şeyleri arzu edecek. Bir de fıtratın, bir de fıtratın yerken içerken dahi bilmediği şeyleri kuşkuyla karşılama durumu vardır. Bildiği şeyler çok leziz dahi olmasa. Mesela bir Endonezya yemeği bana birisi anlatmıştı. Ağzıma lokmayı koyduğum zaman lavabonun yanında hemen soluğumu alıverdim. Çünkü ağzım yandı, kavruldu, kokusundan da içim dışıma geldi. Onlarsa başbakanın sarayında, bilmem neyinde, köşkünde en aziz misafirlerine en aziz yemeği verdiklerini zannediyorlardı. Onu biliyorlardı. Bildikleri için onlara en iyi geliyordu. Nebiler nebisi, Buhari Müslim'de gördüğümüz bir hadise münasebetiyle başında oturduğu bir sofraya keler konuyor. Hazreti Halid, her şeydeki kahramanlığı gibi keleri haklamada da kahramanlık hisar ediyor. Onu en lezzetli, en şevkli şekilde yemek yiyen bir adamın edasıyla hallediyor. Resul-i Ekrem de elini uzatmıyor. Sahabinin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah haram mı, niçin yemiyorsunuz? Hayır diyor. Fakat benim beldemde bulunmazdı, tiksinti duydum diyor. Bilmiyorum yani, nedir ağza nasıl bir lezzet verecek bilmiyorum buyuruyor. Halit yiyor, onu men etmiyor. Fakat kendisi de elini uzatmıyor. Çünkü bilmediği şeye karşı vicdanda, insan ruhunda ve dolayısıyla bunların harekete getirdiği mekanizmada hususuyla hazım mekanizmasında bir kuşku vardır, kuşku hasıldır. Onun için bir yerden koparken, diğer tarafa giderken bilmediği şeyi arzu etmemektedir. Soğan, sarımsak, pırasa, mercimek. Bunlar üzerinde çok durdun diye belki temkit edeceksiniz. Kur'an'ın tuttuğu projektör altında o gün içinden bunların geçtiği bir cemaatın anatomisini şerh ederken esasen ben daha çok şeyler söylemeyi düşünmüştüm planımda. Fakat bu kadar uzun durursak daha sonra arz edecekler mi? arz edemeyeceğim. Allah affetsin. <gülüyor> Sıra takip ederek Ali İmran'dan değişik bir misal arz edeyim size. Nasır ledünniyat hüzaha kavuşuyor İç alem tam teşlihini buluyor. En usta, en mahir ellerin dahi ortaya dökemedikleri, en mükemmel kafaların dahi bu denli tasvir edemedikleri müthiş bir anatomi halinde nasıl insan içinin ortaya döküldüğünü çok vüzuhuyla görüyoruz. Bir de Ali İmran suresine celiline bakalım. Bu surede pek çok muhtelif şeyler anlatılıyor. Sure-i Bakara'nın başında olduğu gibi mümin, kafir anlatılıyor. Ve biraz aşağıda Hz. Meryem, Hz. Mesih'in dünyaya teşrifleri anlatılıyor. Daha sonra daha ileride Uhud Harbi tafsilatıyla anlatılıyor, anlatılıyor. Ben size arz edeceğim tabloyu Uhud Harbi'nin cereyanını, stratejisini ele alan hususlardan intihap ederek arz etmeyi düşünüyorum. Yalnız ondan evvel, bir hususa dikkatinizi rica edeyim. İnsan bazen bin şey ümit eder, sahiyle, gayretiyle. Yaptığı işlerle, kurduğu düzenler bin şey elde edeceğini tahmin eder. Bütün yatırım yapan kimseler, bir bakıma bu şevkle, bu ümitle yatırım yaparlar. Şimdi ben bu yatırımı yaparım, şuraya milyonları gömü verdim, ama bir iki sene sonra bunu amorte eder, şu kadar da fazla gelirim olur der. Yani bütün yatırımların altında esasen kendilerini işba edebilecek böyle büyük bir mahsur ümidi vardır. Semere ümidi var. Bin tane şey ümit ediyor. Öyle kurdum, öyle çattım ki teker teker gökten gelen yumurta gibi neyse, pişmiş yumurta gibi hepsi önüme verecek bunların. Öyle tahmin eder. Sonra bin tane değil bir tane dahi elde edemez. Bir tane elde edememenin yanı başında mal ve can zayiatı olarak pek çok hayatata da maruz kalır. Böyle bir insan düşünün. Bütün servetinizi götürmüş, tarlaya atı vermişsiniz. Mevsimi geldiğinde atlar açı vermiş, yük Mevsimi geldiğinde çapasını yapı vermişiniz. Başak bağladığı zamanda bir dolu samanına kadar her şeyini yerin dibine geçiri vermiş. Bu mevzuda yaptığınız emek ve semekle tabii borca da girivermişsiniz. Yakanıza bir de cerme takılı vermiş. İcra, icra gelmiş kapınıza. Bu da bitmiyormuş gibi evinizi tamir mahmur ettirecektiniz. Mailin hidan bir duvarınız çocuğunuzun üzerine yıkıldı. Ölü verdi o da orada. Siz de üzüntüden kalp hastalığına tutuldunuz. Hanım da çocuğuna dayanamadı. O da mide kanserine müptela oldu. Evin içine giriyordun hastahane. Bir taraftan yıkılmış bir duvar, bütün ümidiniz kırılmış. Bin şey ümit ediyordunuz. Hülyanızda tahtlar, köşter kurmuştunuz. Bu vaziyette bir insan tipi düşünün. Bu dakikada bütün esbab tamamen sukut etmiş. Size elini uzatacak kimse kalmamış. Borç para isteseniz Mahvup perişan olan tarlanıza, yıkılan duvarınıza bakacaklar. Birinden iş isteseniz o da sizin kalbinize bakacak, işimin başında kalp teknesiyle giden adam istemem diyecektir. Hanımınızı hizmetçi vermeyi düşünseniz, midesi kanserli bu hanım ne zamana kadar bizim çocukların daireliğini yapacak diyecekler. Uzattığınız, elini uzattığınız her adam boş döneceksiniz. Kapılar sert olarak yüzünüze çarpılacak. Ümidinizin dibine cıva konacak. Size ümit verici hiçbir şeyin olmadığı tam bir dönemde öyle birisi lazım ki aleyhinizde cereyan eden bu hadiseleri lehinize çeviri versin. Bu nokta esbabın sukut ettiği bu nokta çok küçük bir sıçrayışla bir hamleyle. İnsanı üç boğutlu mekandan dört boğutlu mekana intikal ettiriyor gibi Allah'ın huzuruna çıkarıcı bir unsurdur. Size şurada durup ezanı Muhammed okunurken daha evvel naklesim ve hususunu affedeyim. Ehlullah menakibinde görüyoruz şunu. Evliyaullah'tan bir tanesi ipin üzerinde çeşitli marifetler gösteren sirkin yanından, bir çambasın yanından geçiyor. İpin üstünde aklı hayale gelmedik marifetler gösteriyor. Fakat burada bir riyaziye hakimdir. Bu matematik kanun ve kıssaslardan birindeki küçük bir eksiklik onu baş aşağı aşağı getirir. Tabi o esnada riyazi bir yanlışlık yapıyor. İpin üstünde oynayan adam, elinde sopasıyla sırayla oynayan adam bir yanlışlık yapıyor. Yapınca da yanlışlığın cezasını baş aşağı gelmekle görüyor. Tam onun düşeceği noktada palyaçosu var. İri göbekli, şişman bir adam. Ayakları ipten çözülür çözülmez. Ehlullah'ın müşahedesi altında. Gönlünden bütün fakülteleri harekete getirecek şekilde. Öylesine bir Allah diye feryat ediyor ki aşağıya düşer düşmez başı palyaçonun karnına veriyor. Aşağıda palyaço ölüyor, o kurtuluyor. Veli kenara çekiliyor, hükmünü ifade ediyor. Hayatımda bir şere böyle Allah deseydim ben de kurtulurdum. Esbab bir külliye sukut ettiği, elin attığın her şey kuruduğu, her şey aleyhinde hadiseler halinde cereyan ettiği dakikada birisi senin kulağına fısıldayı verse, dese ki bütün bu ümitsizleri atıver, hadiseleri senin lehine çevirecek güçlü bir el var arkanda. İşte siz Uhud'a bu anlayış içinde gitmiş bir sahabi düşünün. Bir sene evvel Bedir'de kafirin hakkından gelmiş bir sahabi topluluğu düşünün. Delikanlısıyla, orta yaşlısıyla, ihtiyarıyla, heyecanla Bedir'e koştukları gibi Uhud'a koşmuş bir sahabi topluluğu düşünün. Gidelim, savaşalım, kafire son dersini verelim, kafir müminin karşısına, küfür imanın karşısına çıkmasın havasıyla gittin. Bin şey elde edecekler, kafire haddini bildirecekler Allah'ın tevfikiyle, ganimet elde edecekler. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu site İslam devleti daha seri şekilde etrafa hakim olacak. Bu şevk içinde gitmişler, ganimet alamamışlar, zayiat vermişler. İnsanı, tasavvuru dahi dilgir eden, yetmiş şehit olduğu bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Uhud'a gittiğimiz zaman kolları, kanatları kırılmış, kılıcını, kalkanını taşıyamayacak hale gelmiş. Ümitler adeta fırtınayla gidecek bir vaziyette. Birdenbire bütün kulaklarda şu ses duyuluyor. وَلَا تَهِنُوا ve تَحْسَنُوا وَاَنْتُمُ لَعَلَوْنَيْنْ kuntum مُؤْمِن۪ينَ Mahzun olmayın, gevşeklik göstermeyin, sizi hiç yoktan bu seviyeye getiren Allah'a inanan sizler bilin ki inanıyorsanız üstümsünüz. Birdenbire bütün topluluk o nevmitliği üzerinden atmış adeta cana geliyor gibi olmuştur. Allah Celle Celaluhu. Her bu sicel, bazen siz bazen onlar, bu sene de onlar size darbe vurdular. Düşünün ki onlar geçen sene mağluptu ve hiç Meselenin felsefesini, mantığını hatırdan çıkarmadan düşünün ki, dünkü mağluplar bugün size galiptirler. Dünküler bugün kibirle, gururla başınıza dikilmiş size bakıyorlar. Belli ki yoktan var oluyor. Belli ki İzmihla'dan sonra yeniden muvaffak olma, muzaffer olma yolları bahşediliyor. Geçen sene siz onlara yara vurdunuz. Bu sene onlar size yara vurdular. Düşünün ki, küre yarığın dönüşü ve ondan insan için tezahür eden şeyler bunlar hattı müstakim üzerinde giden hadiseler gibi hareketler gibi değildir. Dairenin etrafında tacilli dönen, tacilli olan bir harekettir. Tacilli olan küre yarığın hareketi gibi bir harekettir. Binanaleyt bazan bir mevsime kış, bazan bir memlekete kış, bazan bir memlekete yazdır. Bazen birinde bahar bütün güzelliğiyle görülür. Öbüründe kış verir. Binan Ali, geçen sene size bir bahar hesabı gün göründü. Bu sene de onlara göründü. Ama ümidiniz kırılmasın. Yarın size Allah yine o gün ihsan edecektir. Bütün bu duygu ve düşünceler, iman üzerine meesses. Bakın şu ayette nasıl terennüm ediliyor. اِنْ يَمْسَسْكُمْ fakat فَقَدْ مَسَّلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُهُ وَتِيْكَ الْاَيَّمُنُوا دَاوِلُهَ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ ve وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا Vallahu لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ فَدَقَ اللّٰهُ Eğer size bir zarar isabet ettiyse, dün onlara isabet etmişti. Bu zarar sizi bugün size ediyorsa, kafir ümitsizliğe düşmemişti. Dün çalıştı, çırpındı, bu hale geldi. Binaenaleyh sizin için dünkü durumunuzu ihraz etme yolları vardır, imkanları mevcuttur. Biz bütün hadiseleri birbirini takip etir keleyyemunu da'idha beyne'n nas. İnsanlar arasında bu günleri mevsim gibi çevirip duruyoruz. Bu ayeti Sa'd ibn Abi Waqqas Medain'in bir tepesinin başına çıkıp mağlup olmuş İran ordularının arkasından okuyordu. Muhteşem Sasani saltanatı yıkılmış İran'ın orduları kumandanıyla beraber kaçıyordu. O bu ayet okuyordu. Ve tilka le'yemunu <gülüyor> dawiluha beynen Bu günler öyle günlerdeki tesbih taneleri gibi Allah'ın eline takılı çeviriyor. Bazen emame birine rastsay verir, bazen başkasına rastsay verir. Dün size, bugün bizedir. Binan Ali, Bu mevzuda düşünen bütün müminlerin hissiyatına tercümandır. Dün müminler galipti. Bir gün gelir, esbaba tevessülün bir hakkı vardır, Allah hiçbir hakkı çiğnemez. Sebebe tevessül eden kafir dahi olsa muvaffak olur. Sebebe tevessül etmenin hakkını Allah ona verecektir. Kafir tevessül etmiştir, dün bugün muvaffak olmuştur. Bugün siz esbaba tevessül eder, eder iseniz şayet, esbaba tevessülün hakkını Allah size ihsan edecek, Medainin tepesinin başında, İran ordularının arkasında وَتِيْكَ لَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ <بَيْنَنَّاس> nas Ayetini okuyan Saad İbn-i gibi kaçan bütün kefere ve fecer arkasından aynı ayeti şevk ile okuma durumunu ihraz edeceksiniz. Cenab-ı Hak geceden daha karanlık, bu aydın günleri size göstermek suretiyle dudağınızdaki acı tebessüm-ü izale buyursun inşallah. Benim arz etmek istediğim şey bu değildi esasen. Sahabinin haleti rüyeti içinde, nefis haleti içinde, Kur'an-ı Muhisül beyanın onların ruh haletlerini teşrih etmesi, avuç avuç ümitlerle onların imdadına koşması hususuydu. Bu hususu daha sonraki ayetlerle devam ettirecektim. ezan Muhammed okunduktan sonra demad ettirme hakkım değildir. i̇nşaallah Teala ikmal ve itimamını orada ars edeyim. Hatta sen bugün Suresi Meryem'e kadar bazı parçaları size bu istikamette arz etmeyi planlamıştım. Üç dört derstir Hala planımı size göre ayarlayamadım. Cenab-ı Hacibülüçük Kaddes Hazretleri ilerde bunları ariz ve amik olarak şerh etme imkanını bahşeylasın inşallahü Teala. Bugünlük bu kadarlıkla itfai edeyim. Lillahi Teala al-Fatih.